Mekke'yi dış dünyaya bağlayan Vettan Vadisi'nde Gıfar Kabilesi oturuyordu. Gıfar Kabilesi Şam'a gidip gelerek Kureyş'in ticaret işleriyle uğraşan kafilelerin kendilerine verdiği basit şeylerle geçimini sağlayan bir kabileydi. Bazı zamanlarda da bu kafilelerin yolunu keserek geçimini sağlıyorlardı çünkü onlar kendilerini memnun edecek şeyleri vermiyorlardı. Küyesi bu Zer olan Cündüb bin Cünade, Gıfar kabilesinden birisiydi. Fakat onun yürekliliği, olgunluğu ve uzak görüşlülüğüyle onlardan farklı bir durumu vardı Cündüb bin Cünade'nin. Hatta Kavminin Allah'a inanmayı putlara tatması onun canını çok sıkıyordu. Araplarda gördüğü din bozukluğu ve inanılan şeylerin hiç değerinde olması onun hoşuna gitmiyordu. Bu sebeple o, insanların akıl ve gönüllerini dolduracak, onları karanlıklardan aydınlığa çıkaracak yeni bir peygamberin gelmesini bekliyordu. Bir müddet sonra köyündeyken Mekke'de ortaya çıkan yeni bir peygamberle ilgili haberler Ebu Zerre'de ulaştı. Kardeşi en ise şöyle dedi: "Sen Mekke'ye git. Peygamber olduğunu ve kendisine gökten vahe geldiğini söyleyen o adamla ilgili haberleri araştır ve konuşmalarından bir miktar dinle ve bu konuda bana bilgi getir." Enis Mekke'ye gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle görüşüp, onun konuşmasını dinledi ve köye döndü. Ebu Zer, üzgün bir şekilde onu karşılayıp, yeni peygamberle ilgili haberleri merakla sordu. O da, ben ahlakın en güzeline davet eden, şiirle ilgisi olmayan, sözler söyleyen bir adam gördüm, dedi. Ebu Zer, ya insanlar onun hakkında ne diyorlar diye sorunca Enis, insanlar o büyücü, kâhin ve şairdir diyorlar dedi. Bunun üzerine, vallahi sen benim susuzluğumu gideremedin, benim derdime derman olamadın, sen benim çoluk çocuğuma bakabilir misin? Ben de gider onun durumunu incelerim deyince, Enis tamam ama Mekke halkından sakın diye cevap verdi. Ebu Zer kendine yol azı hazırlayıp yanına bir de küçük su tulumu aldı. Ertesi gün peygamberle görüşmek ve onunla ilgili haberleri bizzat kendisi araştırmak üzere Mekke'ye doğru yola koyuldu. Ebu Zer Mekkelilerden korktuğunu belli etmeden heyecanlı bir şekilde Mekke'ye vardı. Kureyş'in tanrılarına olan kızgınlıkları, ve Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmayı düşünen herkesi cezalandıracaklarına dair haberler de ona ulaşmıştı. Onun için hiçbir kimseye Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sormayı uygun görmedi. Çünkü o soracağı kimsenin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin taraftarı mı yoksa düşmanı mı olduğunu bilmiyordu. Gece olunca mescide girip yattı. Ali bin Ebi Talib oraya geldi ve onun yabancı olduğunu anlayınca gel bize gidelim dedi. Ebu Zer onunla gidip geceyi onun evinde geçirdi. Sabahleyin su tulumunu ve azık çantasını alıp mescide geri döndü. Ali ile hiçbir şey konuşmamışlardı. Ebu Zer ikinci günü de Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kendini tanıkmadan geçirdi. Akşam olunca mescitteki yerine gitti. Hz. Ali yine onun yanına uğrayıp şöyle dedi. Niçin mescitte yatıyorsun? O gece de Ebu Zer'i evine götürdü. Yine birbirleriyle hiç konuşmadılar. Üçüncü gece Ali ona hala bana Mekke'ye gelme sebebini anlatmayacak mısın dedi. Ebu Zer de, ''Beni aradığım şeye götüreceğine söz verirsen, sana Mekke'ye gelmemin sebebini anlatırım.'' dedi. Ali'den söz alınca Ebu Ser şöyle konuştu. ''Ben Mekke'ye yeni peygamberle tanışmak ve anlattıklarından bir miktar dinlemek üzere uzak yerlerden geldim.'' dedi. Hz. Ali'nin yüzünde bir memnuniyet ifadesi belirip, şöyle cevap verdi. ''Vallahi o, gerçekten Allah'ın Resulüdür. O, sabah olunca nereye gidersem beni takip et, eğer senin için tehlikeli bir şey sezersem, sanki su döküyormuş gibi dururum, şayet yoluma devam edersem, gireceğim yere kadar beni takip et.'' dedi. Gece boyunca Ebuzer Peygamberi görmek ve ona vahyedilenden bir miktar dinlemek heyecanıyla yatağında duramadı. Sabahleyin Hazreti Ali misafirini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evine götürmek üzere arkasına düşürdü. Ebuzer sağına soluna hiç bakmıyordu. Nihayet Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna girdiler. Ebu Zer, Esselamu aleyke, ey Allah'ın Resulü, dedi. Resulullah da, Ve aleyke selamullahi ve rahmetuhu ve berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketleri senin üzerine olsun, dedi. Böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, İslami selamı ilk defa veren Ebu Ser oldu. Bu şekilde selam verip alma bundan sonra yaygınlaştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam'a davet etmek ve kendisine Kur'an okumak üzere yerinden kalkıp Ebu Zer'in yanına geldi. O da hemen kelime-i şahadet getirdi. Böylece o da bulunduğu yerden ayrılmadan yeni dine girmiş oldu. İslam'a giren ya dördüncü ya da beşinci kişiydi Ebu Zer. Hadisenin geriye kalanını bizzat kendisinin anlatması için sözü Ebu Zer radıyallahu anh'a bırakalım. O şöyle anlatıyor. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Mekke'de kaldım. O bana İslam'ı öğretti ve Kur'an'dan biraz okutturdu. Bana şunu da söyledi. İslam'a girdiğini Mekke'de hiç kimseye söyleme. Çünkü onların seni öldürmelerinden korkuyorum. Ben de şöyle cevap verdim. Canımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, ben mescide gelip Kureyş'in ortasında, hak davetini haykırıncaya kadar Mekke'den ayrılmam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sözüme cevap vermedi. Kureyşliler oturmuş birbirleriyle konuşurken mescide geldim. Ortalarında durup sesimin çıktığı kadar şöyle haykırdım. Ey Kureyş topluluğu! Ben Allah'tan başka tanrı olmadığına, ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ediyorum. Onlar söylediklerimi duyar duymaz hepsi ürperip yerlerinden fırladı ve şöyle dediler. Koşun şu dininden dönene yanıma gelip beni öldüresiye dövmeye başladılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Abbas bin Abdülmuttalip yetişip, ''Ellerinden kurtarmak için üzerime kapandı. Sonra onlara şöyle dedi. ''Yazıklar olsun size. Ticaret kafilelerinizin yolları ellerinde olan Gıfar kabilesine mensup birisini öldüreceksiniz.'' Bunun üzerine beni serbest bıraktılar. Kendime gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gittim. ''Beni o halde görünce sana İslam'a girdiğini kimseye söyleme demedim mi?'' dedi. Ben de, ''Ya Resulullah buna ihtiyacım vardı, yerine getirdim.'' dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şunları söyledi. ''Şimdi sen kamine git. Gördüğünü ve duyduğunu onlara haber ver. Onları Allah'a davet et. Belki Allah seninle onlara fayda ve onların yüzünden de sana ecir verir.'' ...davetimi açığa vurduğumu duyduğunda da... ...bana gel. Oradan ayrılıp memleketime geldim. Beni kardeşim Enis karşıladı. Ne yaptın diye sordu. Ben de İslam'a girdim ve onun söylediklerini tasdik ettim dedim. Çok geçmedi. Allah onun kalbini de açtı. Benim senin dinine nefretim yok. Ben de İslam'a giriyorum... ...ve onu tasdik ediyorum dedi. Daha sonra annemize gidip onu da İslam'a davet ettik. O da benim sizin dininize karşı bir nefretim yok. Ben de Müslüman oluyorum dedi. O günden itibaren bu mümin aile... ...bıkıp usanmadan gıfar kabilesini Allah'a davet ettiler. Bunun üzerine gıfarlı birçok kişi... Müslüman olup Namaz kılmaya başladılar Bir kısmı da Biz eski dinimizde kalacağız Peygamber Medine'ye gidince Müslüman olacağız dediler Onlar da Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye gidince Müslüman oldular Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyurmuştur Allah gıfara mağfiret etsin. Eslemi de selamette kılmıştır. Ebu Zer, Bedir, Uhud ve Hendek savaşları geçinceye kadar köyünde ikamet etti. Sonra Medine'ye gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber olmak istedi. Ona hizmet için izin talep etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de istediği izni ona verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte olmaktan ve ona hizmet etmekten çok memnun oluyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu başkalarına tercih eder ve ikramda bulunurdu. Her karşılaştığında onun elini sıkardı. Ona gülümser, karşılaştığı için memnuniyetini izhar ederdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince, Ebu Zer efendisinden ayrı düşüp, sohbetlerinden mahrum kaldı ve artık Medine-i Münevvere'de oturmak ona çok zor geldi. Bunun üzerine Şam tarafına gitti. Hazreti Ebubekirle Ömer'in halifelikleri zamanında oralarda kaldı. Hazreti Osman'ın halifeliği sırasında Şam şehrine indi. Kendisinin daima çekinip garipsemesine rağmen Müslümanların dünyaya meyledip rahat ve konfora daldıklarını gördü. Hz. Osman onu Medine'ye davet etti ve oraya geldi. Bir müddet sonra halkın dünyaya düşkünlüğüne canı sıkıldı. Halk da onun kırıcı söz ten söz ve tenkitlerinden hoşlanmadı. Bunun üzerine Hazreti Osman onun Rabeze'ye gitmesini istedi. Rabeze Medine'nin küçük bir köyüdür ve oraya gitti. Halktan ve ellerindeki dünya malından uzak bir halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve iki arkadaşının Hz. Ebu Bekir ve Ömer'in yaptıkları gibi ahireti dünyaya tercih ederek orada ikamet etmeye başladı. Bir defasında yanına birisi gelmişti. O şahıs evin içinde göz gezdirmeye başladığı Evde hiçbir eşya göremeyince ''Hane eşyalarınız Ebu Zer?'' dedi. Ebu Zer de ona şöyle cevap verdi. ''Bizim ötede, yani ahirette bir evimiz var. Eşyalarımızın iyisini oraya gönderiyoruz.'' O kişi onun ne demek istediğini anlayıp şöyle cevap verdi. ''Fakat bu evde, yani dünyada yaşadığın müddetçe de sana bazı şeyler lazım.'' dedi. Ebu Zer ise ''Fakat...'' Ev sahibi bizi bu evde bırakmıyor dedi. Şam emiri ona 300 dinarla birlikte şu haberi göndermişti. İhtiyacını karşılamak için gönderdiğim paraları kullan. Ebu Zer de ona parayla birlikte şu haberi gönderdi. Şam emiri kendince benden daha düşük Allahlık bir kul bulamamış mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun hakkında yeryüzü Ebu Zer'den daha doğru hiçbir kimseyi tanımamış, gökte ondan başkasını gölgelememiştir dediği bu abid ve zahit kişi hicretin 32. senesinde vefat etmiştir. Allah bu garip insana Garip gelen ve garip giden bu mübarek sahabiye Ram. Ömrünün üçüncü onunun sonlarında, Rahmet Nebisi'nin doğru yola ve Hakk'a davet ettiği günlerdeydi. O, Kureyş'in en soylu, en zengin ve en şerefli kimselerindendi. Eğer babası olmasaydı, akranları Sad bin Ebi Vakas... Mus'ab bin Umeyr ve Mekkeli diğer komşu çocuklarının İslam'a girdikleri gibi o da İslam'a girebilirdi bu baba kim olabilirdi acaba o Mekke'nin en büyük zalimi şirkin ilk lideri ve belalı kişisiydi Allah müminlerin imanını o adamla sınamış ve onlar bunda sebat göstermişlerdi. Yine Allah, inanınların samimiyetlerini onunla denemiş, onlar da samimiyetlerini ıspat etmişlerdi. İşte o, Ebu Cehil'dir. Ve Ebu Cehil onun babasıdır. O da, İkrime bin Ebu Cehil el-Mahzumi'dir ki, Kureyş'in sayılı kahramanlarından birisi ve en iyi dövüşen süvarilerindendir. İkrime, babasının liderlik otoritesiyle kendini Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme düşman olarak bulmuştu. O, peygambere en şiddetli düşmanlığı ve onun ashabına en ağır eziyeti yapmış, İslam'a ve Müslümanlara Babasını memnun edecek felaket ve belaların her türlüsünü yağdırmıştı. Babası, Bedir'deki şirk savaşına komutanlık etmiş, Muhammed'i yenemedikçe Mekke ye dönmemeye, Lat ve Uzza adına yemin etmişti. Bedir'de konaklamışlar, develer boğazlanmış, şaraplar içilmiş... Çariyeler çalgılar çalmış ve oynamış, orada üç gün kalmışlardı. Ebu Cehil'in komutanı olduğu bu savaşta, oğlu İkrim'e güvenip dayandığı pazusu ve onunla hücum ettiği kolu olmuştu. Fakat Lat'la Uza Ebu Cehil'in çağrısını işitmediklerinden ona cevap verememişler ve yaptığı savaşta ona yardım edememişlerdi. Çünkü onlar acizdi. Bedir'de Ebu Cehil yere yuvarlanıp düştüğünde oğlu İkrim'e bunu gözleriyle görmüştü. Müslümanların mızrakları onun kanını içerlerken dudakları patlamış halde attığı son feryadı da kulaklarıyla duymuştu. İkrime, Kureyş'in efendisinin cesedini Bedir'de bıraktıktan sonra Mekke'ye dönmek zorunda kalmıştı. Aldıkları yenilgi sebebiyle Ebu Cehil'in cesedini Mekke'ye defnetmek için götürmekten aciz kalınca onu Müslümanlara bırakıp gitmişlerdi. Yetmişe varan müşrik ölüsüyle birlikte o da kuyuya atılıp üzeri kumlarla örtülmüştü. O günden itibaren İkrime'nin İslam'a karşı tutumu değişmişti. Başlangıçta babasının şerefi için İslam'a düşmandı, şimdi ise ondan öç almak istiyordu. İşte bu sebeple İkrime ile babaları Bedir'de öldürülenler, ölülerinin intikamını almak isteyen Kureyşlilerin kalplerinde İntikam alevlerini tutuşturuyorlardı. Nihayet Uhud savaşı oldu. İklime Uhud'a çıktığı ve karısı Ümmü Hakimi de Bedir'deki ölülerin intikamını almak isteyen kadınlarla birlikte safların gerisinde durmak, bu arada Kureyşlileri teşvik etmek ve içlerinden kaçmayı düşünen süvarilerin kalmalarını sağlamak için def çalmak üzere Uhud'a getirmişti. Kureyş süvarilerin sağ cenahına Halid bin Velid'i, sol cenahına da İkrimeyi vermişti. O gün bu iki müşrik süvari, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve asabının başına tam bir bela olup, müşriklerin büyük zaferini gerçekleştirmişlerdi. Onun için, Ebu Süfyan, bu Bedir'in karşılığıdır, diyordu. Hendek'te, müşrikler günlerce Medine'yi kuşattı. İkimlenin sabrı tükendi. Kuşatmanın uzamasına canı sıkıldı. Henden dar bir yerini görüp, atını oraya sürdü ve geçti. Daha sonra, Amr bin Abdübud el-Amiri'nin... Aralarında bulunduğu birkaç kişi daha onun peşinden hendey geçtiler. Ama bin Abd, Vud canından olmuştu. İkrime ise ancak kaçmakla kurtulabilmişti. Kureş, Mekke'nin fethi günü Muhammed ve ashabını kabul etmekten başka çare olmadığını anlamış. Onun Mekke'ye girmesine karar vermişti. Onların bu kararı almalarına sebep, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin komutanlarına, Mekke halkından ancak kendilerine karşı gelenlere savaşmalarını emrettiğini öğrenmeleriydi. Fakat, İkrime ile onun beraberindeki bir grup, Kureyş'in kararına uymayıp, Peygamber ordusuna kafa tutuyorlardı. Küçük bir çarpışmayla, Halid bin Velid onları bastırmış, bazıları da bu çarpışmalar esnasında öldürülmüşlerdi. İmkan bulanlar çareyi kaçmaya dönüştürmüşlerdi. Kaçanlar arasında İkrime de vardı. İşte o zaman İkrime pişman olmuştu ama iş işten geçiyordu. Mekke Müslümanlara baş edikten sonra artık ona Mekke'de yer kalmamıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kureyş'ten daha önce kendisine karşı gelenleri affetmişti. Fakat isimlerini belirttiği bazı kimseleri bundan istisna etmiş ve Kabe'nin örtüsü altında bulunsalar da öldürülmelerini emretmişti. Bunların başında ikrime geliyordu. Bu sebeple o, Mekke'den gizlice ayrılıp Yemen tarafına gitti. Çünkü artık o, ancak oralarda barınabilirdi. O sıralarda İkrim'in karısı Ümmü Hakim ve Hint bin Utbe, on kadınla birlikte biat etmek üzere Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin evine gittiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanımda hanımlarından ikisi, kızı Fatma ve Abdülmutalib oğulları sülalesinden bazı kadınlar vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına girdiler. Hint, yüzünü kapatıp kim olduğunu belli etmeden şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü! Kendisi için dini izhar eden Allah'a hamdolsun. Aramızdaki yakınlıktan dolayı bana iyi davranmanı istiyorum. Ben inanan ve tasdik eden bir kadınım. Sonra yüzünü açtı ve şöyle dedi. Utve'nin kızı Hint, e Allah'ın Resulü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona hoş geldin dedi. Hint konuşmasına şöyle devam etti. Ya Resulallah! ''Yeryüzünde şimdiye kadar hiçbir evin senin evinden daha kötü olmasını istemezdim ama, şu anda yeryüzünde hiçbir evin bana senin evinden daha değerli olmasını istemiyorum.'' dedi. Sonra iklimenin karısı Ümmü Hakim Müslüman oldu ve o da şunları söyledi. ''Ya Resulallah, iklime öldürüleceğinden korktuğu için Yemen'e karşıtı Ona eman ver. Allah da sana eman versin.'' dedi. Resulallah, ona eman verilmiştir buyurdu. Ümmü hakim o andan itibaren İkrime'yi aramaya çıktı. Tihame sahillerinde İkrime'ye yetişti. İkrime kendisini götürmesi için Müslüman bir kaptanla görüşüyordu. Kaptan ona şöyle dedi. Canını kurtar. İkrime nasıl kurtarayım deyince Allah'tan başka tanrı olmadığına, ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ederek dedi. İkrime ben zaten bunun için kaçtım deyince, onlar bu şekilde konuşurlarken ümmü hakim çıka geldi. İkimeye şöyle dedi. Ey amcaoğlu, ben insanların en faziletlisinin, en doğru olanın ve en hayırlısının yanından geliyorum. Abdullah'ın oğlu Muhammed'in yanından geliyorum. Ondan senin için eman istedim. O da sana eman verdi. Ne olur canına kıyma dedi. İçime sen onunla mı konuştun deyince evet ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile konuştum ve o sana eman verdi dedi. Ümmü Hakim dönünceye kadar kocasını emniyette olduğuna inandırdı. İçime Mekke'ye yaklaştığı sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına şöyle buyurdu. İkrime bin Ebu Cehil size mümin ve muhacir olarak geliyor. Babasına sövmeyin çünkü ölüye sövmek ölüye değil diriye zarar verir. Biraz sonra İkrime ile karısı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bulunduğu yere geldiler. Hz. Peygamber İkrime'yi görünce sevincinden üstüne ridasını almadan ona doğru koştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yerine oturunca, İkrime önünde durup şöyle dedi, Ey Muhammed! Ümmü Hakim senin bana eman verdiğini söyledi. Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de, Doğru! Sen emniyettesin deyince, Ey Muhammed! Beni neye davet ediyorsun dedi. Resulullah aleyhissalatu vesselam, seni Allah'tan başka Tanrı olmadığına, benim onun kulu ve Resulü olduğuma şehadet etmeye, namaz kılmaya ve zekat vermeye davet ediyorum deyip, İslam'ın bütün esaslarını saydı. İkrime de, vallahi sen ancak Hakk'a davet ediyor, sadece iyi ve güzeli emrediyorsun deyip, şunları ilave etti. Sen peygamber olmadan önce de bizim en doğru sözlümüz ve en iyimizdin. Sonra eline yapışıp Allah'tan başka tanrı olmadığına, senin Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şehadet ederim dedi. Daha sonra ikime şöyle devam etti. Ya Resulallah, bana en hayırlı şeyi öğret de onu söyleyeyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'tan başka tanrı olmadığına, Muhammed'in onun kulu ve elcisi olduğuna şehadet etmendir, dedi. İcrime, ya sonra deyince, Allah ve buradakileri şahit tutarım ki, ben Müslümanım, mücahidim ve muhacirim de. İcrime bunu da söyledi. Bu arada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle dedi. İşte bugün, Sadece sana verdiğim bir şeyi benden isteyeceksin. İkrime, sana yaptığım bütün düşmanlıklar, sana karşı attığım her adım, yüzüne veya arkandan söylediğim her söz için mağfiret dilemeni istiyorum, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, Allah'ım, bana yaptığı her kötülüğün ve senin nurunu söndürmek için attığı her adımın günahını bağışla. Yüzüme karşı veya gıyabımda söylediği sözlerin de ...günahlarını affet dedi. Allah'a yemin olsun... ...insanları Allah yolundan çevirmek için sarf ettiğim malın... ...Allah yolunda iki mislini sarf edeceğim. Onları Allah yolundan çevirmek için yaptığım savaşların... ...Allah yolunda iki mislini yapacağım dedi. O günden itibaren... ...harp meydanlarındaki davet birliğine yiğit bir süvari... ...abid, çok namaz kılan mescitlerde Allah'ın kitabını sürekli okuyan birisi daha katılmış oluyordu. İcrime'nin İslam'a girişinden sonra Müslümanların yaptığı ilk harbe o da katılmış ve öncü kuvvetler arasında yerini almıştı. Yermük'te içime sıcağı kavurucu bir günde kendini soğuk suya atan susuz bir kimse gibi harbe atılmıştı. Bir ara Müslümanlar sıkışmıştı. İşte o zaman İkrime atından inip kılıcının kınını kırdı ve Bizans saflarına daldı. Halid bin Velid ona şöyle dedi. ''Böyle yapma İkrime, senin ölümün Müslümanlar için büyük bir kayıp olur.'' İkrime ise ''Beni bırak halet senin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle güzel bir geçmişin var.'' ''Halbuki ben ve babam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme çok eziyet edenlerdeniz.'' ''Beni bırak da daha önce yaptıklarımı ödeyeyim.'' Resulullah'a karşı birçok yerde savaştım. Bugün Bizanslılara karşı savaşmaktan mı kaçacağım? İşte bu asla olamaz dedi. Bunun üzerine içime Müslümanların içinde şöyle haykırdı. ''Kim ölünceye kadar savaşmak üzere sözleşecek benimle.'' 400 Müslüman arasında amcası El-Haris bin Hişam ve Dirar bin Ezver onunla sözleşti. Halid bin Velid'in çadırının önünde canla başla çarpışıp onu en güzel şekilde korudular. Yermük Savaşı, Müslümanların büyük zaferiyle sonuçlandığında harp meydanında aldığı yaralar sebebiyle güç ve takatı kalmayan üç mücahid uzanıyordu. Bunlar El-Haris bin Hişam, Ayyaş bin Ebi Rabia ve İkrime bin Ebi Cehil'di. El-Haris içmek için su istedi Su getirildiğinde ikime ona doğru baktı ve Elharis suyu ikimeye verin dedi. Suyu ikimeye yaklaştırdıklarında bu defa Ayyaş ona doğru baktı ve ikime suyu Ayyaş'a verin diyordu. Ayyaş'ın yanına geldiklerinde onun canını teslim ettiğini gördüler. Diğerlerine döndüklerinde onların da Hakk'a kavuşmuş oldukları görüldü. Allah onların hepsinden razı olsun. Allah onlara... Kevser havuzundan bir daha hiç susamayacakları şerbeti içirsin. Allah onlara ebediyen huzur içinde kalacakları Firdevs cennetinin yeşilliklerini hediye etsin. Amr bin Cemu, cahiliyede Yesrib ileriye gelenlerinden, Seleme oğullarının efendilerinden, Medine'nin cömertlerinden ve karakter sahibi kişilerinden biriydi. Cahiliye devrinde soylu kişilerin evlerinde put bulundurma adeti vardı. Bunu her sabah ve akşam o puttan uğur dilemek, Törenlerde kurban kesmek ve felaket anlarında ona sığınmak için yaparlardı. Amr'ın putunun adı Menattı. Onu iyi bir ağaçtan yapmıştı. Ona saygıda hiç kusur etmezdi. Ona en güzel kokuları sürmeyi de hiç ihmal etmezdi. İman ışıkları İslam'ın ilk davetçisi Mus'ab bin Umeyr'in aracılığıyla tek tek Yesrib'in evlerini kaplamaya başladığında Amr bin Cemuh 60 yaşını geçiyordu. Mus'ab bin Umeyr vasıtasıyla Amr'ın oğulları Muavvez Muaz, Hallat ve Muazbin Cebel adındaki arkadaşları imana gelmişti. Oğullarıyla birlikte anneleri Hint de iman etmişti, ama onların iman ettiklerinden habersizdi. Amrın karısı Hint, Yeslip'te İslam'ın yayıldığını. Soylu kişiler arasında sadece kocasının ve onunla birlikte birkaç kişinin müşrik olarak kaldığını görüyordu. Halbuki o, kocasını sevip sayıyor ve onun kafir olarak ölüp cehenneme gitmesinden çok korkuyordu. Bu arada, Amrı'da çocuklarının, atalarının dininden dönmelerinden az zamanda birçok kişiyi dininden çevirip, Muhammed'in dinine sokmayı başaran... ...şu davetçi Musab bin Umeyr'e... ...inanmalarından korkuyordu. Karısına dedi ki... ...Hint, çocukları sakın bu adamla... ...görüştürme. Hint de, olur ama... ...bu adamın anlattığı şeyleri... ...oğlun Muaz'dan duymak istemez misin dedi. Amr, vay be... ...haberim yokken... ...Muaz'da mı dinden çıktı dedi. Kadın... ...ihtiyardan korkup, hayır... ...ama o bu davetçinin bazı toplantılarında bulunmuş... ...ve söylediklerinden bazılarını bellemiş dedi. Hamr, onu benim yanıma çağır deyince... ...çocuk karşısına geldi. Bu adamın söylediklerinden biraz anlatsana dedi. Çocuk, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla... ...ham, alemlerin Rabbi... ...merhametli olan, merhamet eden... ...ve din gününün sahibi olan Allah'a mahsustur. Allah'ım ancak sana kulluk eder, yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, nimete erdirdiğin kimselerin, azaba uğramayanların, sapmayanların yoluna eriştir dedi. Amr, bu söz ne kadar şahane, ne güzel. Bu sözleri, bütün sözleri böyle midir dedi Muaz'da. Hepsi birbirinden güzel babacığım. Sen de ona biat eder misin? Halkın tamamı ona biat etti dedi. İhtiyar biraz sustuktan sonra şöyle dedi. Menata danışmadıkça hiçbir şey yapmam. O ne der öyle yapacağım. Genç de ona babacığım menat konuşamaz ki. Onun dili ve aklı yoktur. O sadece bir ağaçtır dedi. İhtiyar hiddetle sana söyledim. Ona danışmadan hiçbir şeyden vazgeçmeyeceğim dedi. Kalkıp Menat'ın yanına geldi. Onunla konuşmak istedikleri zaman arkasına ihtiyar bir kadın geçer, Sözde putun aklına getirdiklerini onun adına cevaplandırırdı. Uzun boyuyla putun huzurunda durup sağlam ayağına dayandı. Çünkü öbür ayağı tamamen top aldı. Ona güzel övgülerde bulundu ve dedi ki ey Menat. Şüphesiz, Mekke'den gelen bu davetçinin senden başka hiç kimseye kötülük etmek istemediğini ve sadece bizi sana ibadetten alıkoymak için geldiğini öğrenmişsindir. Ben dinlediğim bazı güzel sözlerine rağmen seninle görüşmeden ona biat etmek istemedim. Bana yol göster. Menat ona hiç cevap vermedi. Amr galiba sen kızgınsın dedi. Ama seni kızdıracak bir şey yapmadım ki. ''Zararı yok. Öfken yatışıncaya kadar seni birkaç gün rahat bırakacağım.'' diye söylendi. Amr bin Cemuh'un çocukları babalarının putu, menatı ne kadar sevdiğini ve zamanla nasıl onun bir parçası haline geldiğini biliyorlardı. Put sevgisini onun içinden atabilmelerinin de farkındaydılar. Böyle bir şeyi gerçekleştirirlerse bu onun iman etmesine vesile olacaktı. Geceleyin Amr bin Cemuh'un oğulları, arkadaşları Muaz bin Cebel'le birlikte putu yerinden aldılar. Selam oğullarının hela çukurlarından birine götürüp attılar. Hiç kimse görünmeden geri evlerine döndüler. Sabah olunca Amr saygıda bulunmak için sessizce putuna gitti fakat, onu bulamayıp yazıklar olsun size. Bu gece Tanrımız'ı kim çaldı? Kimse cevap vermedi. Bağıra bağıra ve tehditler savurarak evin içinde ve dışında putunu aramaya başladı. En sonunda onu çukurun içinde baş aşağı gelmiş olarak buldu. Onu temizleyip güzel kokular sürdü ve eski yerine koydu. Şöyle dedi. Eğer bunu yapanı bilseydim onu perişan ederdim. Dertesi gece gençler yine menatı çalıp aynen bir gün önceki gibi yaptılar, sabah olunca ihtiyar yine onu aradı ve pisliklere bulaşmış olarak buldu. Alıp temizledi, güzel kokular sürdü ve yerine koydu. Gençler her gün böyle yapıyorlardı. Amrın sabrı taştı. Yatmadan önce puta gitti ve kılıcını onun boynuna taktı. Ondan sonra da şöyle dedi, ey menatı. ''Bunları sana, sana kimin yaptığını bilmiyorum. Eğer sende hayır varsa işte kılıç. Kötülüğü kendinden koru.'' Daha sonra yatağına gitti. Gençler ihtiyarın derin uykuya daldığını anlayınca futa koşup boynundan kılıcı aldılar. Evin dışına götürdüler ve iple ölü bir köpeğe bağladılar.'' İkisini Selemi oğullarının lağımlarının akıp toplandığı kuyuya attılar. İhtiyar uyanıp putu bulamayınca başladı aramaya. Yine kuyuda yüzüstü gelmiş ölü bir köpeğe bağlı ve boynundan kılıç alınmış bir vaziyette buldu. Bu defa onu çukurdan çıkarmadı. Orada bıraktı ve şöyle dedi. Vallahi sen tanrı olsaydın bir kuyunun ortasında köpeğe bağlı olmazdın. Çok geçmedi, Allah'ın dinine girdi. Amr, müşrik olarak geçirdiği her dakika için büyük pişmanlık duyarak imanın tadına vardı. Her şeyiyle yine dine sarıldı, canını, malını ve çocuğunu Allah ve Resulünün hizmetine verdi. Bir müddet sonra Uhud Savaşı oldu. Amr, üç oğlunun Allah'ın düşmanlarıyla karşılaşmak için hazırlandıklarını gördü. Onlar aslanlar gibi gidip gelip duruyorlardı. Şehitlik mertebesine kavuşmak ve Allah'ın rızasını kazanmak arzusuyla yerinde duramıyorlardı. Bu durum onu da heyecana getirdi. Onlarla birlikte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sancağı altında cihada gitmeye karar verdi. Fakat gençler... Babalarını verdiği karardan vazgeçirmek için uğraşıyorlardı. O çok yaşlıydı. Ayrıca tamamen topaldı. Aziz ve çelil olan Allah onu özürlü saymıştı. Oğulları ona şöyle dedi. Şüphesiz Allah seni özürlü saymıştır. Niye Allah'ın senden istediğini kendine yüklüyorsun? İhtiyar... Onların bu konuşmasına çok öfkelendi. Şikayet etmek üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gitti ve şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, şu benim oğullarım topal olduğumu bahane ederek beni bu hayırlı işten alık olmak istiyorlar. Vallahi ben bu topallığımla cennete gitmek istiyorum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oğullarını ona engel olmayın. Herhalde Allah ona şehitlik verecektir dedi. Çocuklar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrine boyun eğerek ona engel olmaktan vazgeçti. Ordunun hareket vaklı yaklaşınca Amr karısına bir daha hiç dönmeyecekmiş gibi veda etti. Kıbleye yönelip ellerini semaya kaldırdı ve şöyle dua etti. Allah'ım bana şehitlik ver. Beni şehitliği kaybetmiş olarak ailemin yanına döndürme. Üç oğlu ve Seleme oğullarından kalabalık bir toplulukla yola koyuldular. Savaş kızışıp herkes Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanından ayrılınca Amr'ın en önde gittiği ve sağlam ayağının üzerinde zıpladığı görüldü. Bu arada şöyle dediği de işitiliyordu. Ben cenneti istiyorum, ben cenneti istiyorum. Oğlu hallatta arkasındaydı. İhtiyar ve onun genç oğlu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi korumak için dövüşüyorlardı. Sonunda birkaç dakika arayla her ikisi de şehit oldu. Savaş bitince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gömmek için Uhud şehitlerinin yanına gitti. Hasabına dedi ki, ben onların şahidi olumşağım. Sonra da şöyle buyurdular. Allah yolunda yaralanan bir Müslüman, kıyamet günü mutlaka kana akarak gelir. Kanının rengi safran rengi gibidir. Kokusu da misk kokusu gibidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ayrıca şöyle buyurmuştur. Amr bin Cemuhu, Abdullah bin Amr'la birlikte gömünüz. Onlar, dünyada birbirlerini seven iki samimi dosttu. Allah, Amr bin Cemuh ve Uhud'da şehit düşen arkadaşlarından hoşnut olsun, nur içinde yatırsın.